Benti beaher be ihsan ilayi al-ı din. Ama bazı fakül müeyyel idman, seylin efdal el kitab el kitabullah, efdal el hedi. Hediü s-sayedına aleyhi ve şerle ömüri mütesadde harekül müttetin biri ve külle bir dertin zalları ve külle zalların sahibi hafılnar ve bısnadı sahih, mutlasi ile Nabi falı Allahü Aleyve sallama, onu var. Mür be almar ve illa tamamı bii ve onu an almenkar ve illa an. <gülüyor> <gülüyor> Sadaqarasu Allah ﷻ ev kemakal, aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Dinimizin mühim mevzularından bir hususu bu hafta konuşmamızın mevzuu yapacağız. Asıl konuya geçmeden önce evvelen ve hafzeten efendimiz numune-i imtisalimiz, rehberimiz imamımız, peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhu saadeti için Sonra Sair Enbiya Mürselin Evliyaullah Saadatü Meşayihimizin ruhları için ve bu okuduğumuz hadisi şeriflerin ve bilgilerin bize kadar ulaşmasına yardım etmiş, emek sarf etmiş olan ulema-i dinin, ravilerin ruhları için uzaktan, yakından bu dini malumatı dinlemek üzere. Şu ilim meclisine cem olmuş olan siz kardeşlerimizin cümlesinin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan ana, baba vesaire akraba ve tealdukatlarının ruhları için ve hayatta olanlarımızın da sıhhat, afiyet, saadet ve selamette berdevam olmamız için bir Fatiha-i Şerif Üç İhlas-ı Şerif fıraat edip öyle başlayalım. Mühim olan, ehemmiyetli olan hususları anlatmaya gayret ediyoruz. En mühim şeyleri anlatıp teferruatı daha sonraki zamanlara bırakmayı, evvela ilk anda söylenmesi gereken hususları, zikrederek mühim noktalara teşvik etmeyi düşünüyoruz. Onun için bir hafta ihlas mevzunda konuşmalar yaptık. Geçtiğimiz hafta Müslümanların birbirlerini sevmesi, birbirlerine ziyaretlerde bulunması, birbirlerine karşı açık temiz bir kalp ile muamele eylemesi, ziyaret etmesi, birbirlerine bezli ihsan yolunu seçmesiyle ilgili bilgileri nakletmiştik. Bugünkü mevzumuz emri maruf nehyi münker mevzu. Emri maruf nehyi münker aklın ve dini mübini islamın Doğru gördüğü şeyleri yapmak, yaptırmak hususunda söylemek, gayret sarf etmek, uğraşmak. Neh-i münker, aklın ve dini, mübini, İslam'ın beğenmediği, hoş görmediği hususları yaptırmamak, men etmek, kötülükleri ortadan kaldırmak hususunda sözle, fiil ile çalışma yapmak manasına geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinden rivayet edilmiş ki nuru bilma arufi ve illem tamelubihi iyi olan şeyi marufu emrediniz ve illem tamelubihi. Ta onunla amel işlememiş bile olsanız yapmamakta bile olsanız yine iyiyi söyleyin. Ben hev anil münker kötülükleri de nehyetmeye, yasaklamaya, ortadan kaldırma kaldırma, yaptırmamaya gayret ediniz. Ve illem tentahu anhu her ne kadar kendiniz tam ondan vazgeçemediyseniz bile Şimdi emri maruf nehyi münker mevzuunda bu kaide hakkında birkaç söz söyleyelim. Umumiyetle yaygın bir kanaat olarak denir ki efendim ben kendim daha tatbik edemiyorum. Başkasına nasıl söylerim? Kendim daha yetişmedim, kendim olgunluğa ermedim, başkasına bu hususu nasıl anlatayım? Kısmen doğrudur bu soru. Bu bu bu tarzda düşünmek bu tarzda itiraz edip de önce ben kendimi yetiştireyim, bilgi sahibi olayım, kendimi düzelteyim, başkalarına ondan sonra bu sözleri söylemeye hakkım doğsun diye düşünmek doğru. Doğru ama sonu yok. Yani hangi insan ben tam kemale erdim, hiç kusurum kalmadı, artık söz söyleyebilirim diyebilir. Herkes hele el elden üstün olduğuna göre akıl akıldan üstün olduğuna göre takva takvadan üstün olduğuna göre herkes diyecek ki ben ben kimim? Ben Allah'ın aciz, naçiz, bir çare, miskin bir kuluyum. Olamadım bir türlü diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bile ne buyuruyor? Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya mabud. Ey mabudumuz olan, mevlamız olan, Rabbimiz olan Allahu Teala Hazretiyor. Biz sana layıkıyla amel edemedik. Sana layıkıyla ibadet edemedik diyor. Sübhaneke ma zekernahke hakka zikrike. Seni layıkıyla zikredemedik. Sübhaneke ma şekernahke hakka şükrüke. Seni layıkıyla şükür edip nimetlerini nimetlerine karşı şükrederek hamdü sena edemedik sana diye. Peygamber Efendimiz böyle söylediğine göre herkes bir netice itibariyle benim eksiğim kusurum çok diyecek kendisini öyle görecek ve çekinecek bu işte. Bunun aksine tamam ben bilgiliyim. Ben oldum. Ben kamilim dese böyle diyen bir insan aslında kamil değil. Çünkü nice kusurları vardır insanların. Ben dedi mi bir insan bir kere Allahu Teala Hazretleri sevmez. Kendisini beğenmek diyoruz ya hani ben oldum. Ben tamamım. Ben eksiksizim. Ben bu işi yapabilirim. Bu da doğru değil. Demek ki bu, bu düşünceler göz önünde tutulursa o zaman kimse kötülüğü men etmeyecek, iyiliği emretmeyecek. Bu mantık ile hareket edersek. Tevazu ondan dolayı kendisini olgun kabul etmeyecek, konuşmayacak. E Öteki türlü ben oldum diyen bir insan zaten nakıs bir insan. O O taraftan da iş ters görünüyor. İşte bu bir tehlike. Bu bir tehlike. Emri maruf, nehyi münker yapılması gereken bir iş. Farz, Allah'ın farzlarından birisi. Biz gözümüzün önünde bir kötülük, bir günah işlenirken bilgine kalamayız. Bir hayrı yapma, yaptırmaya, onu desteklemeye imkanımız varken kenarda duramayız. Geçenlerde bir hadis-i şerif okumuştuk ki bir kimse kabire konulduğu zaman iki İki melek gelecek ve diyecekler ki... ...hadis-i şerifin metnini okumuyorum... ...manasını naklediyorum. Biz sana bir vuracağız. Müsaade almak için söylemiyorlar. Önceden bildiriyorlar. size bir, Sana bir vuracağız. Ve bir vuracaklar... ...kabrin içi... ...o vuruşun, o darbenin... ...şiddetinden ateş dolacak. Adam perişan olacak. Neden sonra... Kendini toparladığı zaman, söz söylemeye tekrar soru sorma hali müsaitleştiği zaman diyecek ki, bana neden vurdunuz, kabahatimle? Denilecek ki, sen, sen abdestsiz de kılıyordun. Bir de bir keresinde bir yerden geçiyordun yan tarafta bir mazluma başkaları zulüm yapıyorlardı, sen ses çıkartmadın. Geçtin yanlarında. Abdestsiz namaz kılmayı biraz izah etmiştik. Bak yanından zalimin yanından geçiyorsun, mazlumu kurtarmıyorsun onun elinden. Yani bir zulüm var ortada, bir kötülük var, ona mani olmadın diye o kimseye böyle bir ceza, tabilde başlıyor. Tabi ahirette de hesabı var, ondan sonra daha arkası var bu işin. Demek ki Emr-i maruf farz yapılacak. Cemiyetin ayakta durması, ilerlemesi ancak bu kaideye bağlı. Galiba İtalyan başvekillerinden birisine sormuşlar. İtalya niye böyle perişan duruma düştü? Neme lazım demiş. Demek istemiş ki yani lastikli bir söz söylüyor. Neme lazım yani bana sorma beni ilgilendirmez demiş gibi oluyor ama arkasında asıl mana... Nemel, neme lazımcılık zihniyetini güttüler de kötüler ortaya çıktığı zaman iyiler mani olmadılar. iyiler birer kenara çekilirse, ahlaklılar, edepliler, terbiyeliler bir kenara çekilirse ortayı eşkıya alır. Hırsız alır, arsız alır. Halbuki bu cemiyet bizim. Allahu Teala Hazretleri bize emanet eylemiş. Cemiyete karşı vazifelerimiz var. Dağın başında oturmak iş değil. Asıl cemiyetin içinde yaşayıp İnsanlara faydalı olacağız, insanlara ne kadar faydalı olursak o kadar büyük ecir alırız. İnsanların ecir bakımından en yükseği başka insanlara faydası daha çok olandır. En çok olan en büyük ecir alır, derece derece öyle. Tabi faydanın en önde geleni de onların imanını itikadını teyit takviye edici çalışmalar yapmak. İşte emri maruf farz olduğundan ki biraz sonra yeri geldikçe ayetleri okuyacağız ve icabet ederse bu mevzuya bitiremediğimiz zaman daha başka yerlerde başka zamanlarda devam edeceğiz. Bir insan ben daha olmadım, ben daha yetişmedim diye geri durmayacak. Bildiği hak bildiği şeyi yapmaya çalışacak. Çünkü bu hadis-i şerif işte o ölçüyü veriyor bize. Müslüman evet olmadım der ama gene birçok kimseden üstündür. Her ne kadar her ne kadar onunla amel etmiyorsanız bile iyiliği emredin. Yani ben yapamıyorum, söylemeyeyim filan gibi bir şeyle zihniyetle hareket etmeyeceğiz. Yani hepimize az çok bir vazife düşüyor. Kötülükten men etmek, iyiliği emretmek. Enes İbni Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki İnne minennâsi nasen mefâkihul lil hayri ve magâliku lişşerr <gülüyor> ve innemiyen nase nasen mefatihu lil şer ve mevali lil hayr fetuba limen cealallahu teala mefatiha'l hayr ala yedihi ve veylun limen cealallahu teala mefatiha'ş şerr ala yedihi yani el lezi bil ma'ruf ve yanha ani'l münker ila ahli ibare Peygamber efendimiz buyurmuşlar ki İnsanların bir grubu vardır ki, hayırların anahtarlarıdır onlar. Ve şerlerin seddidir. Şer kapılarını kapattırırlar varlıklarıyla, hayır kapılarını açarlar. Hayır kapısıdır kendileri, şerlerin de önünde settir manidir. Bazı kimseler vardır ki, şerrin anahtarıdır, kapısıdır. Hayırın önüne dururlar. Allah-u Teala Hazretleri bilimcilerden eylesin cümlemizi çünkü buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Allahu Teala Hazretlerinin kendi eliyle hayrı yaptırdığı hayra anahtar olmuş olan kimselere ne mutlu şerri anahtar olan onların elleriyle şerri yaptırdığı kimselere de değil olsun yazıklar olsun demek ki. Hepimiz bakacağız, kendimiz acaba hayra mı yarıyoruz, şerre mi yarıyoruz? Şimdi çeşit çeşit toplantılar oluyor, kısmen katılıyoruz. Bakıyorum, koca koca unvanlı adamlar bir sürü ıvır zıvır iş yapıyorlar. Yaptığı işin faydası mı var, zararı mı var, farkında değil. Yani şöyle derli toplu bir düşün, aklını ortaya başına devşir. Şöyle bir meseleyi derinlemesine düşün, yaptığın iş İnsanlığa faydalı mı zararlı mı diye ölç ondan sonra yok. Yok. Nefis peşinde, efendim, gurur peşinde, alkış peşinde öyle Allah cümlemizi böyle hayırların vasıfları eylesin. Şerlerin vasıfları olmak durumuna düşürmesin. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş ki El müminune vel müminatu bazıhum evliyaub. Müminler, mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. <gülüyor> Ye'marûne bil ma'aruf ve yenhevne anil münker. İyiliği emrederler, kötülüğü yasaklama, ortadan kaldırma yaptırmama gayret ederler. Hem de lizi bil münker, <gülüyor> beyenha anil mahrup ma'ruf, fehuve min alamati'l münafikin. Aksini yapanlar yani şerrri <gülüyor> ebretitt de hayrı engellemeye çalışanlar onlar da münafıklardır. Bu bu durum münafıklık alametidir. Çünkü peygamber Kur'an-ı Kerim'de o ayet-i kerimin devamında da buyruluyor ki el münafıkune vel münafikatü münafık erkekler ve münafık kadınlar Ba'duhum min Ba'd birbirlerine denk onlar tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş ye'murûne bil münker kötülüğü emrederler ve yenhevne anil ma'ruf iyiliği de engellemeye çalışırlar şimdi bu ibarede bu ayet kerimede bizim ibret alacağımız bir şey var el müminune vel müminat deniliyor Mümin erkekler ve mümin kadınlar deniliyor. Bak bu ibarenin bizim karşımıza gelmesinde bir tevafuk var. Burada bizim dinleyicilerimizin bir kısmı erkek, bir kısmı kadın. Allahu Teala Hazretleri diyor ki bu ayet-i kerimenin manasıyla bize o mana geliyor ki erkekler de emri maruf yapacaklar, kadınlar da emri maruf yapacaklar. Erkekler de nehi münkerde çalışacaklar, kadınlar da nehi münkerde çalışacaklar. Yalnız erkeklere düşen bir şey değil. Kadınlar kadınları ıslah etmeye çalışacak, doğru yola çağırmaya çalışacak, onları öğretmeye, eğitmeye çalışacak ve efendim iyi işlerin yerleşmesini, cemiyete yerleşmesini sağlamaya çalışacak. Erkekler de öyle, erkekler arasında çalışmaya yapacak. Bunun aksine yaparsa bir insan... Diyelim ki efendim bir yerde bir topluluğa efendim şey ders veriliyor. Dini bilgiler öğretiliyor. Efendim bir başkası da bir başka sebepten dolayı ona kızmış, buna kızmış, ders veren şahsa gitmiş. Efendim o toplantıyı şikayetle şunuyla bunuyla engelliyor. Bak o zaman o da ne alameti oluyor? Münafıklık alameti oluyor. Çünkü Münafıklar hayrı engeller, şerri emreder. deniliyor ayet kelime Allahu Teala Hazretleri cümlemizi böyle üzerimize nifak nifak şeyi bulaştırmasın. Nifak eseri tozu konmasın üzerimize. Münafıklıktan uzak eylesin. Hayrı emredici kimseler, hayrı icra edici kimseler olalım. Hanımlar da öyle. Yani ev dikkatli olmaları lazım ki kendilerine vazifeler düşüyor. Biz gidip de hanımların evlerine, hanımların karşısına anlatamayız. Onlar da camiye her zaman gelemezler. Efendim evini bırakıp da yani böyle kalkıp camiye gelmek falan herkes her zaman yapacak. Herkesin yapacağı bir şey değil. Her zaman olmuyor. O halde hanımlar hanımlara, erkekler erkeklere herkes gücü yettiği kadar bu çalışmadan nasibini alacak. Ve bu hayrı yerleştirmek, şerri engellemek işinde vazife göreceğim. Evet. Müftü var, vaiz var, imam var. Sizler yapın. Bu şeye benzetiyorum ben bu gibi bir mantık ileri süren olursa, Musa Aleyhisselam'ın kavminin Musa Aleyhisselam'a söylediği söze benzetiyorum. Musa Aleyhisselam kavmını Firavun'un zulmünden kurtardı. Denizden geçirdi. Deniz yarıldı. Allahu Teala Hazretleri kurtarmak için yakalanacakları sırada denize açtı. Oradan geçtiler. Firavun ve ordusu boğuldu. Öbür taraftan Filistine doğru giderken çölde tabii yiyecek yok, içecek yok. Allahu Teala Hazretleri bıldırcınları gönderdi onlara. Bıldırcınlarla besledi. Kudret helvaları rüzgarla geldi. Yani böyle oralarda teşekkür eden Bizim bu cihan harbinde askerlerimizin de yediği şeyler yerinde. Kudret helvasıyla, bıldırcın etiyle onları besledi. Fakat Filistin'e geldikleri zaman içeride tabi bir hükümdar var, bir zalim topluluk var. Musa aleyhisselam hadi bunlarla uğraşalım, kurtaralım filan dediği zaman biz burada duruyoruz. Sen git Rabbinle çarpış dediler. Yani şey yapmadılar. Siz, siz çarpışın, siz cehal edin, biz burada duruyoruz dediler. Yan çizdiler. Vazifeden kaçındılar. Onun için hepimize vazife düştüğünün idraki içinde olacağız. Hepimiz çobanız. Hepimizin bir sürüsü vardır. Hepimizin bir arkadaş grubu vardır. Öğreneceğiz, öğreteceğiz. Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edildiğine göre radıyallahu anhu ve kerramallahu ve cehu. Buyurmuş ki, efdalül a'mal, amellerin en yükseği, en üstünü, el emru bil ma'rufi ve nehyu anil münker. İyiliği yaptırmak için emretmek, kötülüğü yaptırmamak için, mani olmak için çalışmaktır. ve şenânül Fasıkı yani bulduğu, fâsık kimseye de, yani günah işleyen, günahkar, şeker günah işleyen kimseye de kızgınlık duyacak insan. Bu, bu günahı neden yapıyor, yapmasın diye ona muhabbet edemez yani. Bir insan kalkıp da Allah'a asi gelen, içki içen, kumar oynayan, hırsızlık yapan, arsızlık yapan, rüşvet yapan, alan, daha bildiğimiz bilmediğimiz birçok şeyler var malum. Onları işleyen kimseyi sevemez o fasık kimseye yani fıskı, olunu açıkça icra eden bir kimseye muhabbet beslemek tehlikeli bir şeydir. Ona kızacak ki ona kızgınlık etmek suretiyle o fiilin yayılmasını engellemekte yerine alacak. Kim femen emere bilma ruf fakat şedd el mümin. Kim iyiliği emrederse iyiliği desteklerse müminin sırtına Sırtına destek olmuş olur, yani onun arkasında yer almış olur Müslümanı desteklemiş olur. Nemen nehaan münker ergama enfel münafık, kötülüğü men eden kimse de münafığın, fasın burnunu yere sürtürmüş olur. Nemen lazımcılık bir cemiyeti çökertir. Biz bu biz bu cemiyetin sokağından da mesulüz, lambasından da mesulüz, çocuklarından da mesulüz. Her şeyinden mesulüz. Çocuk bizim gözümüzün önünde komşunun eriğini çalamamalı. Çocuk bizim gözümüzün önünde kiracısı olmayan evin camına taş atıp şangul şungul kıramamalı. Filanca filancaya haksızlık edememeli. Efendim, şu yolun çamuru, kiri pası temizlenmeli, düzelmeli. Aktif insan olacağız yani. Ne güne yaşıyoruz? Niçin yaşıyoruz? Allah'ın rızasını kazanalım diye. E bir köşede otur. E al, al eline tesbihi. Bacak bacak üstüne at. Sabahtan akşama kadar kenarda efendim vakit geçirir. Ne konuşacağını da bilme, şey yapma filan. Yani köylerde umumiyetle olan budur. Köyün kahvesine gelir mesela adam oturur sabahtan akşama kadar ya kağıt oynayacak ya domino tavla vesaire oynayacak veyahut da işte parti münakaşası bilmem şu konuşma bu konuşma filan boş, dolu işler yapmalıyız. Yani işe yarayacak bir hayat tarzımız olmalı. eden rivayet edildiğine göre bir şahıs Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize gelmiş. Mekke'deyken Peygamber Efendimiz ve demiş ki: "Resulullah olduğunu söyleyen kişi sen misin?" Mekke'de daha Peygamber Efendimiz böyle ben de Allah'ın peygamberiyim diye ortaya çıkmış. Bir şahıs geliyor böyle diyor. "Kale ne?" Ab. Peygamber Efendimiz onun üzerine "Evet. O şahıs benim." Bağla feyul amal habu ilallahit Teala O halde söyle bakalım, madem Allah'ın resulüyüm diyorsun, yapılan işlerin, amellerin, fiillerin Allah indinde en sevgilisi, en sevimlisi hangisine bana bildir. Söyle. Galer el imanu billah. Evvela Allah'a iman etmiş olmak. Allah'a iman etmedi mi? Hiç kıymet yok. Hiç kıymet yok evin temeli su içinde olunca çamur içinde olunca üstüne bina yapmanın kıymeti olur mu? kayar gider kayar gider veyahut zaten duvarı tutturamazsın, duvarı çatlar yıkılı verir. temelin bir kere sağlam bir şeyle olması lazım evvela Allah'a iman edecek, mümin olacak, efendim mümin olmayan kimse de acaba böyle vicdani kanaatiyle efendim aklıyla şeyle iyi insan olamaz mı? Ah o iyi insan olmak öyle zor bir şey ki İnsanın nefsi var Hep kendi tarafına yontup Hep günahlara sevk eder insanı Yan gelip yatmayı ister Yemeği içmeyi ister Bedavadan kazanmayı ister Başkaları ne yaparsa yapsın Onların parasını pulunu gasp etmeyi ister Fırsat bulsa Şeytan var dürter insanı aldatır Öyle ahiret korkusu Hesap fikri olmasa İnsanın zikirle namazla niyazla gönlü paklanmasa temizlenmese bir insanın iyi insan olması o şeydir o aldatmacadır paravanadır. İşte mesela hatırıma hemen gelivermiş vermiş bir misal Kissinger Amerikan bilmem harici vekillerinden birisiydi bir ara. Evet harici vekili ama her gittiği yerde efendim. Şu kadar flört yapar, bu kadar bilmem ne yapar diye gazeteler yazardı hep. E, bu adamın karısı yok mu, bu ne biçim aile reisi, nasıl şey, e, münavver işte bak başbakan olmuş şey yapmış veya dışişleri bakanı olmuş ama olmaz. İnsanoğlunun bir tabiatı var. İnsanoğlunu din ve iman zapturakta altına almazsa, sokaktaki kediler, başka hayvanlar neyse, ha insan başka yaradılışına bir fark yok ki, O da. O da aynı hareket eder, Belekis de aynı hareket eder. İnsanı hayvanlardan farklı yapan insanın aklıdır, imanıdır. İnsanı üstün yapan, bazı hayvanların yaptığı şeyleri yapmaktan alıkoyan, insanca davranışa sevgi, aklıdır. Aklını sen bir tarafa koy, imanını bir tarafa koy, akıl da kendi kendine olmaz. Akıl da kendi kendine bırakıldı mı. Yanlış şeyler tevkin eder insana. Yani onun da bir akılın da gözü kördür. Bir akıl vardır, bankayı soymakta kullanır insan o aklı. Efendim adamı nasıl öldüreceğini, soyacağını düşünmekte kullanır. Efendim falancayı nasıl aldatacağını, dolandıracağını, çok kurnazdır adam, çok akıllıdır, dolandırmakta kullanır. Demek ki aklın da irşada ihtiyacı var. İşte o aklın da irşadı iman. Önce iman olacak insanda. Allahu Teala Hazretlerine imanı olacak. Ondan sonra o iman ile kalbin nurlandı mı ondan sonra işler başlıyor yani. Hayırlı işler başlıyor. Onun için Peygamber Efendimiz buyurdu ki işlerin en hayırlısı önce imandır. İman etmeyen olmaz. İman etmedi mi adam öyle bocalayıp yalpalayıp durur. Sonra sümme maza. Sonra nedir? Anladık. Önce iman etmek lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim'de hatırlarsınız ki buyuruluyor ki allah Teala Hazretleri her günahı affeder, şirki affetmez, müşrikliği affetmez Allahu Teala Hazretleri. Garanti, aşikar çok net olarak bize söylediği bir husus bu. اِنَّ اللّٰهَ لَا en اَنْ bihi, şeyen <gülüyor> شَيْاً وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَا Allah'a doğru bilemezsen yandın, Allah'a şirk koşarsan yandın, yani Allah'ı tanıyorum demek de para etmez. Çünkü Hristiyanlar da Allah diyor, Yahudiler de Allah diyor. Efendim bilmem Afrika kabileleri bilmem putbeles kabileler onlar da Allah diyorlar ama mühim olan Allah'ı sadece Allah demek değil doğru bilmek lazım. Doğru bilmeyince Allahu Teala Hazretleri bir kere şirk, şirk ile kendisini öyle yalan yanlış tanıyan kimselerin o günahını affetmiyor bir kere. Onun için ne yapıp yapıp hakiki imana sahip olmamız lazım bizim burada. Hakiki böyle Allah dediğimiz zaman kalbimiz hoplamalı tüylerimiz diken diken olmalı içimize bir sevgi dalgası yayılmalı Allah aşkına dediği zaman akar sular durmalı Allah'ın rızası bahis konusu olduğu zaman hiç kimse bizi yolumuzdan döndürememeli öyle olmadıktan sonra olmaz önce iman sonra maza kâle silatür <gülüyor> rahim yakınlar, akrabalar ile bağlantıları devam ettirmek cemiyet hayatına teşvik ediyor dinimiz bak. Yapayalnız yaşamayı şey yapmıyor. Başkalarıyla iyi geçinmeye teşvik ediyor. Geçen hafta da onu söyledik. Ne dedik? Birbirini Allah rızası için seven muhabbet eden kimselere benim sevgim, muhabbetim şart olur, gerekli olur, vacip olur diyor hadis-i şerifi metnini okuduk. Allahu Teala Hazretleri Resulü ile bize bildiriyor ki bir Müslüman bir başka Müslüman'a Allah rızası için muhabbet beslerse muhabbetleri ahbaplıkları olursa aralarında onlara benim sevgim şart olur, gerekli olur, vacip olur buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Demek ki burada da imandan sonra dedi ki sultur rahim yani akrabalarına seviş bakalım öyle kaç çatıp da darılma şey yapma, ilgiyi kesme, müminleri sev başka insanları sev sevgi. Üçüncüsü sunmağaza. Kale el emru bil ma'ruf ve nehyu ani'l münker. İyiliği emretmektir, kötülükten men etmektir. İyi şeyi yapmaya, yaptırmaya çalışmaktır, kötü şeyi engellemeye çalışmaktır. <gülüyor> Kale fe ayyü'l amali ebghadu ila Allahu ve teala. Adamcağız demek ki konuşmaktan zevk mi aldı, nasıl olduysa, Peygamber Efendimiz'in karşısında sorularını devam ettiriyor. Peki, o halde Allah indinde en Allah'ın kızdığı, en mebguz, en gazabını çekici amel olanları hangileridir? Kale eşşirkü billahi. Allah'a şirk koşmaktır. Sümme maza katiatur rahim. İkincisi, akrabalarla ilgili en sevilmeyen amellerden birisi emri maruf nehyi münkeri terk etmektir diye hadis-i şerif bildiriyor. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden şu hadis-i şerif rivayet edilmiş. <gülüyor> Ma min kavmin yekunu fihim raculun ya'melu bil maasi ve yakdiruna en yubayyiruhu fe la yugayyirunuhu İlla ammehumullahu bi azabin en yamudu. Çok dikkatli olarak dinleyin ve hatırınızda tutun ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Bir kavim içlerinden bir adam measiyi işliyorsa, yani Allah'a isyan, günah işliyorsa ve o kavim, o adamın o günah işlemesini engellemeye Güçlü ise, yeterince güce sahipse, o güce imkana sahip oldukları halde o günahın yapılmasını engellemiyorlarsa Allahu Teala Hazretleri böyle bir kavme azabı umumi indir. İlla ammehumullahu'l-azab azabı Allah hepsine şamil kılar sonra kable en yemudü, ölmeden evvel o azabı tattırır onlara. Yani dünyada da demek ki Azap var. Burası da çok mühim. Yani emri maruf, nehy münker yapılmadığı zaman bir farz terk ediliyor. O farzın terkinin cezası, o farzi terk ettin diye ahirete bırakılmıyor. Dünyada da cezası var. Umumi bir azap geliyor. Neden? Çünkü emri maruf, Nehyi münker sosyal, cemiyet hayatına ait bir hizmettir, bir vazifedir, bir farzdır. Onu yapmayınca dünyada da cemiyet hayatı içinde bir sıkıntı görülüyor. Şimdi gel de bu sözlerin, bu hadis-i şeriflerin duyulmasından sonra bizim geçtiğimiz şu devreyi bir hatırlama. Nasıl nasıl azap umumi umumileşti? Kimse sokağa çıkamaz oldu efendim. Herkes hayatından korkar duruma geldi. Neden? Yapmadın ki ondan önceki devrelerde emri maruf nehi münker. Çalışmadın ki, gayret sarf etmedin ki, kötülüğü engellemekte iyiliği icra etmekte bir vazifen olduğunu düşünüp de. Biraz onun için titremedin ki. Allahu Teala Hazretleri diyor ki iki korkuyu, iki emniyeti aynı şahısta toplamam. Nedir iki korku? Eğer o şahıs bu dünyada benden korkup da tedbirli, dikkatli, iyi kulluk yaptıysa, korkuya dayanan onu ahirette korkutmam. Bu dünyada korktu, korkarak hareket etti, onu ahirette korkuyorum. La kavkun aleyhim velahım yap Korku yok, mahzun olmak yok. Orada sevinecek. İkisi, i̇ki emniyeti de toplaman bir insanda, eğer o adam bu dünyada ferah, fahur, rahat, geniş yaşadıysa, dünya yıkılsa umurunda değil, hiç aldırmıyor. Ya sen bu cemiyet içinde yaşamıyor musun? Bu Türkiye batarsa sen kurtulacak mısın? Batarsa kurtulacak mısın? Sen de batacaksın ama hiç aldırmıyor. Oh! Yazlıklar, kışlıklar, seyahatler, Akdeniz seyahatleri, deniz kenarları, plajlar, kışın efendim, Uludağ'da kayaklar, tabii herkes yapmaz bunu ama Kimisi böyle tabii kendi keyfinden başka bir şey düşünmüyor yani cemiyette böyle insanlar az değil Biz elhamdülillah gene Allah'ın az çok haramını helalini bilen kimseleriz de Şöyle kıyıda köşede halkın vasat insanları olarak Allah kusurlarımı da affetsin Yolunca da gitmeye çalışıyoruz ama öyle insan var ki sabahtan akşama işi nefsin önünde emret ey nefsim ne istiyorsan yapacağım. İşi o. Sabahtan akşama nefsin arzuları peşinde koşmak. Başka bir şey yok. Ömrünü onda geçire. Geçirmek suretiyle tüketiyor kendisini. Bunun misali var mı? Tabi cemiyetimizden misal oldu. Eski ümmetlerden de Lut kavmini hatırlayalım. Hani rivayetlerde söylemez mi ki? Lut kavmi yere göçürüldüğü, yerin dibine batırıldığı zaman onun içinde şu kadar gece namazı kılan, bu kadar ibadet eden, bu kadar oruçlu insan varmış. Neden? İşte kaidesi burada çıktı. Allahu bi azabi. Azabı Allah umumi getiriyor. Sadece suç işleyenlere, günahı işleyenlere gelmiyor azap, topluna birden iniyor. Ben bir keresinde bir arkadaşlar, ziyarete gittim. Daha doğrusu hocamız gitmiş bizi de çağırmış. Arkasından bir arabayla biz de gittik. Deniz kenarındaymış evi. Biraz oturduk. Sizi kayıkla gezdireyim isterseniz dedi. Pekala. Kayığa bindik. Motoru var. Şöyle bir şu tarafa doğru gidelim. Bu tarafa doğru gelelim derken deniz kenarını gördük. Ödüm patladı. Öyle pek korkak bir insan değilim ama yani sanki kayığın üstüne yukarıdan taşlar Yağı verilecekmiş gibi geldi bana. İnsanlarda yani din, iman, edep, hayal, utanma filan denilen şeyler hani biz biliyoruz ya, bazı insanlar arasında unutulmuş. Artık uzun böyle izah etmeyeceğim. Oralarda <gülüyor> ödüm patladı, kayığın üstüne taş düşecek sandım gökten ya. Yani. Taşlar böyle yağacak sandım. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden gelen haberlerden anlaşılıyor ki bir kimsenin emri maruf nehyi münker yapması şüphesiz kör bir ortaya zıplama tarzında olmayacak. 20 kişi şurada bir kötülük yapıyorlar, sen de gidiyorsun. Adamlar belli ki hepsi şey eşkıya. Sen onların yanına gittiği zaman sana, sana bir kas edecekler yani. Sana bir zarar dokunacak. Öyle değil. Şartı neymiş? El-kudreti اِذَا كَانَةِ الْغَلَبَةُ لِي اَهْلِ الصَّلَةِ فَذْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ اَنْ يَمْنَعُ اَهْلَ الْمَاسِي مِنَ maasiye Kudreti olacak insan. Söylediğini yapma gücü kuvveti varsa yapacak. Eğer iyi insanların elinde güç kuvvet olur da günah işleyenleri engellemeye güçleri yeterse o zaman günahı engelleyecekler. Bizim ümmetimizi Allahu Teala Hazretleri ayet-i kerimede şöyle methetmiştir. Küntüm hayra ümmetin uhricet bin nasi te'murune bil ma'rufi ve tenherne anil münkeri ve tü'minune billah ve lev amene ehlül kitâbi lekâne hayrul lehum minhumul mü'minûne ve ekseruhumul fâsikûn Bu ayet-i kerimede bizi Allahu Teala Hazretleri şöyle methetiyor. tüm hayra ümmetin siz en hayırlı ümmetsiniz. Biz ümmetlerin en hayırlısıyız. Elhamdülillah. Bize bu şerefi bahşeden Allahu Teala Hazretlerine sonsuz hamdü sena ederiz ki cihan yaratıldığında insanoğlu var edildiğinden şu zamana kadar geçen ümmetlerin en hayırlısı hangisidir? Ümmet-i Neden? Resulünün şerefinden dolayı ümmeti de en şerefli ümmet. Resulullah seydin evvelinin ve âhirin ümmeti de hayrül ümmet. Kün hayra ümmetin ayet-i kerime söylüyor. Yani şahsi bir iddia veya söz değil. Siz en hayırlı ümmetsiniz. <gülüyor> Sonra bir husus daha belirtiliyor. Uhricetlinnez. <gülüyor> siz insanlar için çıkartıldınız. Yani bir vazifeniz var. Temurune bil ma'ruf ve tenahavne anil münker. <gülüyor> İyili emredersiniz, kötülüğü men etmeye, engellemeye çalışırsınız. Ve tür <gülüyor> billah, Allah'a imanınız vardır, inanırsınız. Allah'a imanınıza dayanarak iyiliği emreder, kötülüğü men edersiniz. Sizin ümmet bu iş için çıkarılmıştır, vazifeli bir ümmetiz biz. Vazifemiz bu. Velem amin ehlül kitabel yakana kair alakur. Keşke. Keşke o ehli kitaptan olan eski ümmetlere bakiyesi olan o Yahudiler, Hristiyanlar da sizin bu halinize anlasalardı da imana gelselerdi. Öyle yapmalar onlar için çok hayırlı olurdu. Minhumul müminun ve ekseruhumul fasikun. Onların içinde Allah'a iman etmiş ibadet ehli kimseler vardır ama ekseruhumul fasikun. Ekseriyeti fasıktır. Allah fasık diyor yani onlara. Diğer bir ayet-i kerime var emr-u maruf, deh münker mevzunda buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde vel teküm minküm ümmetün yed'ûne ilal hayrî ve ye'mrûne bil ma'ruf ve yenhevne anil münker ve ulaike humül müftihûn Sizden bir ümmet olsun ki hayra çağırsın, iyiliği emretsin, kötülüğü men eylesin. İşte felah bulmuş insanlar onlardır. Burada sizden bir ümmet olsun demekten Murat, siz böyle bir ümmet olun demek manasına diyorlar bazı alimler. Yani toptan bütün ümmeti Muhammed nasıl olacak? Hayra davet eden, İyiliği yapmak hususunda elinden gelen yardımı, sözü, fiili ortaya koyan, kötülüğü engellemek hususunda da elinden gelen gücü, kuvveti ortaya koyup şerri yaptırmayan. Eğer Amerika gibi, Rusya gibi bizim gücümüz, kuvvetimiz olsaydı, yani ordumuz, silahımız, hazinemiz, imkanlarımız eski devirdeki gibi olsaydı, biz yaptırır mıydık bu zulümleri? Silah satırsın, satılsın diye milletleri birbirlerine tutuşturur muyduk? İstismar ettirir miydik? Haksızlığı yaptırır mıydık? Yaptırmazdık. Bizim zamanımızda bizim idaremizi pek çok milletler şimdi şey yapıyorlar. Ah diyorlar, Müslümanların buralarda hakim olduğu zamanlar ne iyiydi halimiz diyorlar. Bulgaristan'da bir arkadaş bir Ramazan'da trafik kazası yaptı diye çıkartmamışlar dışarıya. Orada kalmış. Hocam diyor, Bulgarlarla konuştum diyor, Osmanlılar zamanında ne rahattık diyor diyor. Çok rahattık diyor. Böyle nakletmiş Bulgarlar kendilerini. Şimdi demişler, bu Ruslar geldi, yani ne tadımız var, ne tuzumuz var, ne malımıza sahibiz, ne evimizde bir huzur var. Neymiş o meğer o günler? Ya öyle olur işte, hayırın kıymeti bilinmezse Allah o zaman şerri insana musallat eder. Umumi kaydedir. Nimetin şükrünü eda etmesini bilmeyen insanların elinden nimet alınır. Sen buldun öyle kaymak gibi idarecileri, senin malını almaz, kilisene karışmaz, ırzına, namusuna tecavüz etmez, haksızlık etmez, adaletle muamele eder. Gene istiklal sevga, sevdasına düştü, uğraştı, didindi, efendim çeşitli tehlikelere uydu. Ama şimdi pişman. Pişman ama iş, işte iş işten geçti. Ama oradan bize ne şey yapıyor? İşte ümmet-i muhammed olarak biz güç güç kuvvet sahibi olsaydık böyle yapardık yani. Bir başka manada şudur. Bazıları bu ayet-i min kelimesinin manasından bunu çıkartıyorlar. Sizin bir kısmınız özellikle bu vazifeyi alsın. Yani Tabii kiminiz esnaf olacak, kiminiz ticaret yapacak, kiminiz ziraat yapacak, ekecek, biçecek ama bir kısmınız şu işleri bıraksın da doğrudan doğruya emri maruf nehi münker hizmetini kendisine iş edinsin. İşin ne senin? Ben emri maruf nehi münkerciyim. Tüccarım bilmem neyim şunuyum bunuyum değil benim işim o desin. Yani sizden öyle bir grup sınıf olsun onlar dini iyice öğrensinler. Kur'an-ı Kerim'i, Hadis-i Şerif'i öğrensinler, Allah'ın ahkamını öğrensinler insanlar arasında çalışsınlar manasına gelir gibi izahlar yapanlar da var. İkisi de güzel ama ikisi de güzel ama tabi aslında bütün ümmet Muhammed'e elinden geldiği kadar bu vazife düşüyor. Evet ben söz söylemesini bilmem herkese gücüm yetmez. Sen de hanımına söylersin, çocuğuna söylersin. Akrabandan evine gelen çay içmeye gelen kimseye söylersin. Herkese düşüyor. Ama ikinci manada çok güzel. Hep herkes dünya gaidesinin peşine düşmüş. Herkes kesemi doldurayım diyor. Herkes güzel bir rahat ev sahibi olayım. Araba sahibi olayım. Yaşayayım. Zevk bir sefa süreyim diyor. Peki nerede bu dinin yardımcıları? Nerede bu dinin hizmetlileri? Amerikalılar ta Afrika'ya batıl Hristiyanlık dinini yayma misyoner gönderiyorlar. Türkiye'ye misyoner gönderiyorlar. Uğraşıyorlar, didiniyorlar, para sarf ediyorlar. Gelip kapısını çalıyorlar insanın tak tak tak. Buyur. Biz Yahweh şahitlerindeniz. e sizinle dini hususta konuşmak istiyoruz. Kapına geliyor. Kapısına geliyor insanın. Almanya'da benim kapıma geldiler. Peki konuşalım. Konuşuyorsun, perişan ediyorsun, kıpırdayamayacak hale geliyor. Mantıksız, şeysiz. O gidiyor bir başkası geliyor. Yani vazifeli, vazifeli böyle çalışanların şeyleri var. Onların işi gücü dini yaymak. Hizmeti o. Ötekiler de mali bakımdan onu destekliyorlar. Amerika'dan kalkıyor adam Afrika'nın o balta girmemiş ormanlarına gidiyor. Oradaki yerlilerin arasına giriyor. Onları tedavi edeceğim falan diye gönlünü kazanıyor. Ondan sonra da işte hak din hristiyanlıktır. Bilmem İsa şöyledir, böyledir diye yanlış şeyler öğretiyor. Ve o, o vazifeye giderken valiler filan elini öperlermiş şöyle uçağa veya vapura binerken. Şerefli bir hizmete gidiyor diye. O halde efendim İslam'da ruhban sınıfı yoktur denilir. Yani hep duymuşuzdur. Değil mi bunu? İslam'da ruhbanlık yoktur. Ruhban sınıfı yoktur. Belli böyle bir şey yoktur. Yoktur ama işte bir çeşit var bak bu ayeti kelimeden anlaşıldığına göre olması lazım. Herkesin böyle dünya işine dalması sonunda, İslamiyet'i öğretecek, anlatacak kimse kalmıyor. Kur'an'ı okuyacak, okutacak kimse kalmıyor. Doğru düzgün okuyan, anlayan kimse kalmıyor. Dinin hangi işi asıl iştir, hangi işi teferruattır, bilen kimse kalmıyor. yok ki Müslümanlık gidip bir mezara mum yakmaktan ibarettir. Müslümanlık bundan çok daha yüksek bir din. Müslümanlık, hayat dini. Müslümanın olduğu yer uzaktan ışıl ışıl ışıldaması lazım. Hepimiz kusurluyuz. Allah affetsin. Evimizin, evimizin ışıldaması lazım. Sokağımızın ışıldaması lazım. Köyümüzün ışıldaması lazım. Gidiyorsun Avrupa'ya hiçbir şey yok. Çamur yok. Her taraf yapılmış. Bu Ankara'da hangi semte gittiysem her semtte bir kazı kazılmış. Yollar berbat. Şey yok belediye yetişemiyor demek. Ki. O zaman sen yap kendi evinin. Önünü. Yetişemiyorsa sen yap. Yani mesela canı durmaz insanın. Eğer içinde şey olsa öyle bir <gülüyor> e, aktivite olsa, canlılık olsa o zaman kendisi yapar. Veya yaptırır. Ya sen nasıl belediye belediyesin? Ben sana para veriyorum, vergi veriyorum. Yapsana şunu de. Para para az geliyor. Daha fazla para vereyim, der. Mesela değil mi? Yani canı durmayan insan öyle bir çalışma içinde olması gerekiyor. Yani illa kavgayla gürültüyle yapmak şeyi yok ama iyilikle, güzellikle de çalışmak kapısı her zaman açık. Gidersin yani mesela ben biraz bizi davet ettiler başka ülkelere gittim. İran'a gönderdiler bizi. İran'da bir şey gördüm. Gençler teşkilat kurmuşlar kendi aralarında. Devlet de desteklemiş. Maaşa filan baktıkları yok. Gönüllü olarak gönüllü olarak hastane yapmak, yol yapmak efendim diğer böyle çorak arazileri ağaçlandırmak filan gibi işleri yapıyorlar. Güzel bir şey. Yani kahvede duracağına, futbol oynayacağına adam idmanlı şey yapıyor, yolda kazma sallayarak, kürek sallayarak yapıyor yani. Bir yoldan götürdüler bizi iki tarafı böyle gelişi gidişi içer şerit işte bunu dediler, bu teşkilat yaptı. Uçsuz bucaksız arazileri gösterdiler, ağaçlandırılmış. İşte burayı onlar ağaçlandırdı. Bir hastaneye götürdüler, işte bu hastaneyi onlar yaptı dediler. E bizimkiler ne güne duruyor? Hep meşin ceket giyip motosikletle gezecek mi yani? Biraz da işte çalışmak bu. Böyle olacak. Memleketin işleri böyle düzelecek Efendim dinle dünya dinle dünya işleriyle din işleri ayrı. O ayrılığın manası başka. E, bu dünyada yaşarken yani din dünya işleri ayrı olur mu? Dinler her işte dinini düşünerek yapmak zorunda. Dinle dünya işlerinin ayrı olması başka manaya. Yani insan efendim e, ne bileyim çeşit çeşit belki izahları yapılabilir. Ahireti için dünyası dünyası için ahiretini filan vasıta edip de hareket etmeyecek, onun sahası ayrı, bunun sahası ayrı filan demek. Onu ona karıştırmayacak manasına. Hani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış filan diyorlar. Herhalde başka türlü anlamak lazım yani. Bizim dinimiz elhamdülillah her şeyle ilgilenir. Cemiyetin her ihtiyacıyla, insanoğlunun her ihtiyacıyla ilgilenir, ilgileneceğiz. Burada tarifini yapmış sonra diyor ki el-marufu makana muvafikan lil kitabe vel akli. Maruf denen şey Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine ve akla uygun olan şeydir. Münker olan şey nedir? Vel münkeru makana muhalifen lil kitabe vel akli. Akla ve kitaba aykırı olan şeydir. Bak bizim ahlakımızın, değer hükümlerimizin ölçüsü Kur'an-ı Kerim'dir. Bir şey iyi mi kötü mü? Hırsızlık iyi mi kötü mü? Nereden belli? Kur'an-ı Kerim'den belli. Efendim faiz iyi mi kötü mü nereden belli? Kur'an-ı Kerim'den belli. İşki iyi mi kötü mü nereden belli? Efendim faydası da varmış çok da tatlıymış. Efendim şişmanlatıyormuş. Bizim ölçümüz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Harap Müslümansan Kur'an-ı Kerim Ahmetü Billahi ve Melaiketi'yi ve Kütübü'yi demedin mi sen? dedim Allah'tan daha mı iyi bileceksin? Faydaları var ama onu içtiği zaman adam gidiyor otobüsü deviriyor şeyde yolda. Ondan sonra nara atıp bıçağı çekip ötekisini bıçaklıyor. Eve gelip masayı deviriyor. Kardını dövüyor. Hani faydaları sen bir tarafını niye gösterip öbür asıl zararlı mı göstermiyorsun? Maksadın adam kandırmak mı? Kitaba ve akla uygun olacak. Ne güzel tarih. Kitaba ve akla. Ben aklıma danışırım. Sen aklıma danışırsan, kendi aklıyla giden ya davulcuya varır, ya zurnacıya de derler. Bizim orada bir söz vardır böyle. Olmaz. Akıl dediği şey, her şeyi tam manasıyla gösterseydi, bütün insanların bir noktada toplanması lazım gelirdi. Ama herkes benim aklım iyi dediği halde başka başka yollara gidiyor. Başka başka şeylere tapıyor, başka başka işler yapıyor. Diğer bir iki ayeti kerimeyi de zikrederek bu haftalık konuşmamızı nihayetlendirelim. Eski ümmetleri neden helak olduklarını, niçin Allah'ın e, gazabına uğradıklarını, niçin Allah'ın rızasından düştüklerini anlatırken ayet-i kerimede deniliyor ki: "Kanu la yetenahavna an münkerin fealihu." Yapmış oldukları kötülükleri men etmezler de aralarında işlenen kötülükleri. Lebişemakanu <gülüyor> yafalun. <gülüyor> ne fenadır onların o davranışları, o hareketleri? Demek ki içeride bir kötülük yapılıp dururken öyle aval aval bakmak, böyle şey yapılmış. Ne kadar fenadır onların öyle iyi kötülüğü men etmemeleri? Levla yenahumur rabbaniyun vel ahbaru an kavlihimul is ve eklihimu Keşke keşke onların alimleri faz, fazılları, din büyükleri onları yapmış oldukları kötülüklerden kötü sözler söylemelerinden küfür etmelerinden haram yemelerinden men etseler diye men etmeli değil miydi? onların vazifesi o değil miydi diye o devrin ulemasını da Kur'an-ı Kerim ayıplıyor onların din alimlerini hahamları hahamları, papazları ayıplıyor niye onlar men etmediler men etmeli değil miydi? diye şey yapıyor onun için bilhassa bilen insanlara, alimlere çok büyük mesuliyet düşüyor fakirlere, din bilgilerine Bildikleri şöyle söyleyecekler. Bir cemiyet, bir cemiyet alimleri mürayileşince yıkılır. Bir cemiyet ne zaman yıkılır? Alim mürayileşir. Güç sahibinin önünde takla atar, yere yatar, eğilir, hakkı söylemez. O adamcağız da zaten gücü kuvveti yerinde diye sağa sola pek dikkatli bakmaz. Hak sözü de duymayınca yanlış iş yapar, zulmeden filan. Ondan sonra cemiyet yıkılır. Eski cemiyetlerin yıkılması hep bundan olmuştur. Ülemanın sağlam olması lazım. Onun için biz ilk önce ülemayı, ülemayı ıslah etmek zorundayız. Yani kendimizsek alimler, kendimizi ıslah etmek zorundayız. Bir böyle ıslah olmuş, hakkı söyleyen, hakkı söyleyen, dobra dobra ama yumuşaklıkla, sevgiyle dobra dobra hakkı söylemekten çekinmeyen, alimler cümlesine ihtiyacımız var. Efendim ben söyleyemem. Neden? Genel müdür var karşımda. Olmadı. Genel müdürlüğünde Allahu Teala yok mu? Sen Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna gitmeyecek misin? Müdür bey bunu böyle yapmayalım. Bak burada haksızlık oluyor. Burada dairemizin şöyle şöyle menfaatleri ziyanı oluyor. Bu işi ona verirsek günah olur. Bu devletin bütçesinde şu var, bu var. Gel etme, eyleme, işte oradan rüşvet alıp da şöyle yapma, böyle yapma. Değil mi mesela? Efendim öyle dersen memuriyetimden ayağıma çelme de kal. Şöyle yapar, böyle yapar. Peki Allah ne yapacak ahirette? Sen hayırı işlemediğin zaman, söylemediğin zaman, yapmadığın zaman. Bugünün, bugünün insanından korkuyorsun da Allahu u Azimüşşan'dan. Kahhar olan allah Teala Hazretlerinden korkmuyorsun. Hani sen Allah'a inanıyordun? Yani mantık olarak ters oluyor değil mi? Demek ki her yerde hak bildiğimiz şeyi söyleyecek. Elhamdülillah bir temiz hakime vardı tanıdığımız. Şimdi herhalde yaşlandı emekli oldu. Diyordu ki ömrümde hiçbir haksızlığın karşısında susmadım. Haksızlığı söyledim kim olursa olsun. Bunun diyor bir püf noktası var diyor istifa etmeyeceksin diyor. Çünkü bir biraz yukarıdaki bir kimseye biraz haksızlığını söyledin mi? O zaman o gazaba gelir, seni oradan sürer, öbür tarafa oradan sürer, daha öte tarafa. Kızıp istifa etmeyeceksin. Hakkari'ye gönderseler gittim diyor. Hiç şey yapmadım ama sonunda benim dürüstlüğüm anlaşıldı, benim tuttuğum şey e, yerini buldu diyor. Allah-u Teala Hazretleri bize... Salih alimler ihsan eylesin. Amin. Takva ile alimler ihsan eylesin. Yoksa bizim milletimiz iyidir. Yani ümmetimiz iyidir. Elhamdülillah. Şey yapar söz dinler. Yeter ki hakkı göstersinler. Yanlışı göstermesinler. Yani karayı ak, akı kara göstermesinler. <gülüyor> Bir meşhur hadise şerif vardır. Böyle kötülüğü men etmeyen kimselerin durumu gemiye binmiş insanlara benzetilir. Bir gemide bölüşmüşler. Sen güverte'de dur, ben ambarda durayım filan diye insanlar su alacağı zaman yukarıya çıkıyor. Efendim ihtiyacını görüyor, tekrar ambara giriyor filan. Bir üç beş aman, ben şuradan bir delik deliyim, kestirmeden. Su gelsin filan dese, olur mu? Olmaz. Neden? Gemide hepsi birden var, hepsi birden batar. Ambar onun hissesine düştü diye orasını delemez o adam. Çünkü gemi herkesin. İşte emri maruf yapmamakta geminin delilmesine izin, izin vermek gibi olur. Gemi toptan batar yani sadece o delenler helak olmaz. Hani de, demin de geçmişti hikayesi, azap umumi gelir. <gülüyor> Ebu Derda radıyallahu anh Hazretlerinden bir hadisi şeriften <gülüyor> nakledeyim. Bu haftalık konuşmamızı burada keselim. Allahu Teala Hazretleri duyduklarımızda faydalandırsın inşallah. <gülüyor> Diyor ki: <gülüyor> "Lete mürün ne bilma aruf ve tenhün anil münker. Ya emri maruf nehi münker yaparsınız." Hayırlı destekler, şerri engellemek hususunda gayret gösterirsiniz. Ev le tam tannallahu aleyküm sultanen zalima Aksi takdirde öyle yapmazsanız Allah başınıza bir zalimi musallat eder. La yücillü kebirekum ve la yerha musavirekum Büyüğünüze hürmet etmez küçüğünüze merhamet etmez. Asan keser, ezer geçer. Yetu khiyarukum felay yustecabu lehum. Bak burası çok mühüm, mühim. Emr-i maruf nehyi münker yapmadığı zaman insanın başına geleceklerin ne olduğuna dair çok mühim bir nokta. Yetu khiyarukum. Sizin hayırlılarınız el açıp da Allah'a dua ederler. Aman ya Rabbi derler. Felay yustecabu lehum. Allah onların dualarına icabet etmez. Hayırlı kimse? Salih kimse. Allah'ın veli kulu, dost kulu. Kapı kapandı. Azabı hak etti kavim. Emr-i maruf nehyi i ker yapmadı artık o veli kulun o duasını Allah şey yapmaz. Ve yesten sırrun felayun Yardım isterler Allah'tan. Aman ya Rabbi biz mümin kuluna niye böyle yardım yardımcı bırakıyorsun? Bak ezildik, mahvolduk. Düşman geldi, kahretti, tarlalarımızı aldı, evlerimizi yıktı, Çoluk çocuğumuzu astı, kesti. Bak zulme uğruyoruz. Yardım etsene. Biz senin namaz kılan, oruç tutan mümin kullarınız değil miyiz gibi hani yardım isterler Allah'tan. Allahu Teala Hazretlerinin de Kur'an-ı Kerim'de vadi var. Vekayna hakkan aleyna nasrul Müminin Müminlere yardım etmek bizim bizim vazifemiz yani biz yardım ederiz buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Ama şartları varmış demek ki. Yardım isterler de fela <gülüyor> yursarun yardım gönderilmez. Neden? Cezayı hak ettiler de ondan Hapishaneye giren insan, aa ben gezmek istiyordum, beni niye parka bahçeye getirmiyorsun diyebilir mi? Diyemez, Neden? Ceza çekiyorlar. Onun hürriyeti